Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 90. Bölüm Alimizi böylece arz ettikten sonra Konya'ya döneceğimiz sırada Ahmet Ağa, Kemali Sükunetle en tabii bir şeyi söyler gibi dedi ki... Kardeşim inşallah ben görüşürüm. Yarın sabah saat 9'da Ali Kemal Bey'in muayenehanesine haberi bırakırım. Konya 50 kilometrelik yol. Sabah 9'da Ahmet A ne ile nasıl gelecek? O sırada köprü başında dayımın evinde kalıyorduk. Ben sabah saat 10 sularında Ali Kemal Bey'e uğradım. Ahmed'a vaat ettiği gibi saat dokuzda geldi. Merak edilecek bir şey yok. Ne cinle alakası var ne de kanser bilmem ne. Alelade bir mide rahatsızlığıdır. Merak etmesinler zamanla geçecek. Bu hastalık kızıma bir çile, bir imtihandır. Korkmasınlar dedi, selam söyledi. Hemen geri mi döndü? Ben gidiyorum, hocamı göreceğim. Öğleyi arkasında kılıp elini öpeceğim. Sonra da Ladi'ye döneceğim dedi ve gitti. Ahmet Ağa'nın bir halini de ben gözümle gördüm. 1970 yılıydı. Medine'yi Münevvere'ye gelmişti. Fakiri çağırmış. Kaldıkları eve gittim. Dedi ki... Ali Ulvi Efendi kardeşim. Ben hoca olamadım. Cahil kaldım. Fakat inşallah... ...alim olmasını istediğim bir torunum yetişiyor. Oğlumun oğlu... İmam Hatip'te okuyor. Bana, dede, bana şu kitabı ver dedi. Oğlum ben bilmem. Fakat Ali Ulu Efendi'ye söylerim, o alır dedim. İşte kitabın adı. Bakayım. Evet. Hidayet Şerhi Fethül Kadir. Sekiz ciltlik bir fıkıh kitabı bu. Çocuk o yaşta o kitabı belki okuyamaz ama <gülüyor> ilim aşkı işte. Maşallah sizi ve torununuzu tebrik ederim. Hayırdır? Neden tebrik ediyorsun? Yahu Hidaye Şerhi Kadir'i anlayacak bir torunun var. Başka ne istiyorsun? <gülüyor> İnşallah bütün ümmeti Muhammed'in torunları böyle olsun. Dualarımız kabul oldu Ali Ulvi Efendi. Hay kardeşim. Bu imam hatipler için amcanızın çektikleri neydi? Biz dua ettik. O koştu. Kendisine hocam... Bu direncilikten ne zaman kurtulacaksınız diyen densizler bile çıktı. Hocam bütün bunları sineye çekti. Amcanızın yeri dolmaz Ali Ulvi Efendi. Benim böyle bir torunum olduğu için beni tebrik ettiğin gibi ben de seni tebrik ederim. Allah'ın lütfu efendim, Allah'ın lütfu. Elhamdülillah. Müsait olduğunuz bir sabah bize kahvaltıya buyurmaz mısınız? Fakirhanemizi teşrif ederseniz çok seviniriz. İnşallah. Ne zaman olsun. Gününü belirledik, geldi. Kahvaltı ettik. Bazı Konyalılar da vardı. Kahvaltıdan sonra ben bir abdest tazeliyim dedi. Abdest aldı. Bana dedi ki... haremi i Şerif'te bazı Pakistanlılara sözüm var. Onlarla görüşeceğim. Bana Harem-i Şerif'i gösteriver. Kendim giderim. Evden çıktık. Eski yetimler yurdu vardı. Onun yanına geldik. Harem-i Şerif göründü. Aramızda elli metre var. İşte geldik Ahmet'a ağa dedim. Allah razı olsun dedi. Harem-i Şerif'e doğru yürüdü. Kalabalığa girdi kayboldu. ...dikkatle baktım, göremedim. Enteresan. Ricali gaybden birini gördün mü deseler... ...gördüm desem... ...yalancı olmam. Acaba Pakistanlılarla ne görüşecek ki? Ahmet Ağa Türkçeden... ...başka dil bilmez. Nasıl görüşecekse artık. Demek kimlerle görüşeceğini... ...bizim görmemiz uygun değilmiş ki... ...kayboldu gitti. Ahmet Ağa'nın... ...çok hoş, çok mütevazı bir hali vardı... Bu hali insanlara kendisini sevdirirdi. Torununun istediği kitabı aldınız mı? Aldık, aldık. Büyük de bir para verdi bu kitap için. Ehlullah'tan arif bir zat işte. Mesela bu iş hal ile olmaz, hal ile olur. Bizde ilmi ledün var diyebilirdi. Ama hiç demedi. Daima ilmi ve alimleri üstün tuttu. Çok özel bir soru sorabilir miyim? Nasıl özel yani? Bir insanın şahsiyeti zaman içinde bütün bu etkilerle şekilleniyor herhalde. Bunlarla insan bir kimlik kazanıyor. Çok değişik etkiler altında kalmışsınız. Elhamdülillah. Mesela fakirin yazı ve fikir hayatı üzerinde etkili olan şahıslardan biri de... ...alim, edip ve mütefekkir Ebu Hasan Nedvi'dir. Kendisi ilk defa talebeleriyle birlikte 1947 yılında hacca gelmişlerdi. Üç ay kadar Medine'yi münevvere de kaldılar. Saatçi Osman Efendi ile birlikte ziyaretlerine giderdik. Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti kitabının yazarıydı değil mi? Medine'de bulunduğu sıralarda bu kitabı hazırlamış ancak bastırmamıştı. Bu kitabın birçok yerlerini el yazımla kendim için istinsah etmiştim. Düşünen bir insandı. Bu eserinde evvela İslam'ın insanlığa kazandırdığı kıymet ve meziyetleri anlatıyor, bu meziyetlerden mahrum kalan dünyanın nasıl kararacağını gösteriyordu. İnsanı insan eden asıl değerleri vurguluyordu. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma, bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi Mahşerde bu ikrar ile haşret. Mekke'de buluştuğumuzda evvabin kılıyordu. Hafif sesle okuyordu. Öyle bir vecd ve huşu içindeydi ki hayran olduk. Namazı bitirdikten sonra görüştük. O hali bile etkilemiş sizi. Etkilemez mi? İnanan insan inandırıcı oluyor. Gönülden gelen hitabet nasihat tesirli oluyor. Yanan bir gönülden gelen ses, aksettiği gönülleri de yakıyor. Ebu'l Hasan aslen Hintli değil mi? Hindistanlı ama aslen Hazreti Hasan neslinden, Ehli Beyt'ten. O tarafıyla da ayrıca değerlidir. Sözlerinde, yazılarında manevi bir tesir, bir cazibe vardır. Ahlakı ve faziletiyle yıllardan beri hasretini çektiğimiz örnek insanlardandır. Güzel insanlarla beraber olunca insan bambaşka bir atmosferde buluyor kendini. Farklı bir boyutta yaşıyor gibi oluyor. 1947'de gelişinde Hintli bir alimle görüştürmüştü bizi. Ebu'l Hasan o alimi şöyle tanıtmıştı. Bu zat aslen Yemenlidir. Yemen'den Hindistan'a gelen bir muhacir ailenin çocuğudur. Annesi, babası evde Arapça konuşurlar. Nedvetül Ülema'da birlikte okuduk. Küçüklüğümüzden beri bana hep şu telkinde bulunurdu. Ebul Hasan, Urdu lisanı ana dilindir. İnsan ana dilini unutmaz. Seninle biz Arapça konuşalım. Arapçamızı geliştirelim. Birlikte Arapçamızı geliştirdik elhamdülillah. Arapça ikinci kültür lisanımız oldu. Ebu'l Hasan Nedvi'nin Farsçası ve İngilizcesi de çok iyiydi. Haremeyn'de meşhur edip ve alimlerle tanışmıştı. Kitabı basılınca iyice tanındı. 1949'da geldiğinde birçok okulda konferanslar verdi. Bu konferanslarını dinleme imkanınız oldu mu? Radyo konuşmasını dinledim. Bir gün Mekke'deyim, ihramlıyım. Baktım Cidde Radyosu'nda konuşuyor, ikbali anlatıyor... Peki İkbal'i nasıl değerlendiriyordu? Şu mealde değerlendiriyordu. İkbal, İslamiyet'in aşkıyla yanan bir mecnundur. İslam onun Leyla'sıdır. Peygamber Efendimiz'e aşıktır. Der ki, Ya Resulallah, senin gelip geçtiğin yolların tozunu gözlerime sürme diye çektim. O mübarek yolların tozuyla sürmelenen gözlerimi batı dünyasının yaldızlı dalaleti, gafleti boyuyamadı, kamaştıramadı. Batının ilmini aldım, tekniğini aldım fakat ruhunu almadım. Çünkü ruhu yoktu. Ruh, mana, aşk, vecd senin yolunda, senin dilindedir. Ne bahtiyardır o gönül ki sana bir aşkla bağlıdır. O aşkla yanar ve o aşkla yaşar. O günlerde merhum Seyyid Kutub'un bir beytini görmüş hayran olmuştum. Şöyle diyordu... Bir kimsenin kalbinde imanla azim birleşti mi... ...bu iki gücün ittihadı hayattaki güç şeyleri kolay kılar. Azim ve irade olmayınca iman kendisini nasıl ifade edecek? O zaman azim bir felsefe olarak ruhuma hakim olmuştu. Bir çağlayan, bir yanar dağ gibi... Azim, azim irade. Ebul Hasan da radyoda bu heyecanla konuşuyordu işte. Bu heyecan ve tesirlerle gönlümde yıllardan beri bulunan Akif hayranlığının üzerine İkbal hayranlığı da eklendi. Ebul Hasan Nedvi'nin İkbal hakkında kitabı da vardı galiba. İslam şairi Doktor İkbal diye bir yazı yazdı. Küçük bir kitaptı. Fakire de bunu Türkçe'ye tercüme et dedi. Ettim. 1956'da Ankara'da basıldı. Yayın evinin sahibi Salih Özcan Ebu'l Hasan'a göndermiş. Türkçe eseri nasıl anlayacak ki? Salih Özcan işi biraz abartarak bir not eklemiş kitaba demiş ki... ...tercüme aslından daha kuvvetli oldu. Mübalağlı bir metediş tabii. Bu neden icap etmiş? Kitaba bazı şiirlerimle beraber İkbal'e dair yazdığım bir şiiri de koymuştum. Bundan dolayı böyle bir iddiada bulunmuş. Peki Ebu Hasan ne dedi? O da Salih Özcan Bey'e sormuş. "Yahu bu nasıl şey böyle?" diye. Salih Özcan Bey de "Sizin İkbaliniz varsa bizim de akifimiz var. Bu da ikinci akifimiz filan." diye cevap vermiş. 1960'tan sonra Medine-i görüştük. Dedi ki: Yahu şahir der ki: Sevgilimin dili Türkçedir. Lakin ben Türkçe bilmiyorum. Yahu bu Salih Özcan Bey beni Türkçe öğrenmeye zorluyor. Bana tercüme eserden daha kıymetli oldu dedi. Ali Ulvi kendi şiirlerinden Akif Bey'den de kattı. Çok kıymetli oldu filan dedi. Sonra İkbal hakkında bir kitap daha yazdığını söyledi. Revayi i İkbal yani İkbal'in Şaheserleri. Bu kitapta İkbal'in sadece şiirlerini ele alıyor, değerlendiriyordu. Bunu tercüme etmediniz mi? Müslümanların Gerilemesi kitabının bir bölümünü Zulmeti Yıkan Nur adıyla tercüme etmiştim. Ebu'l Hasan revayiden birkaç tane yollamış. Tercümesini istemişti ama o günlerde elime bir rahatsızlık arız oldu. Hayırdır inşallah? Mısırlı Abbas Mahmut el-Hakkad'ın 20. asır mütefekkirlerinin inançları adlı eserini tercüme etmiştim. Zor bir kitaptı. Bu çalışma sırasında elime bir uyuşma geldi. O zamandan beri kalem tutamaz olmuştum. Allah Allah! Bu da başka bir imtihan demek ki. Peki tercüme ettiğiniz o eser ne oldu? Basılması için Doktor Ali Kemal Bey'e vermiştim. Kardeşi Ömer Ziya Bey'e vermiş. Ziya Bey'de neden bilmem Şevket Eygi Bey'in bir okumasını istemiş. Anlatım biçiminize bakılırsa... Evet... Tahmin ettiğiniz gibi o eser ortadan kayboldu. Bilmem bir gün bulunur mu? Elinizin tedavisi mümkün olmadı mı? Amerika, Avrupa dahil pek çok doktora gösterdim. Sebebini bulamadılar. Sadece 80 yaşında Pakistanlı bir doktor ancak 20 milyonda bir görülen bir hastalık dedi. Katip hastalığı derlermiş. Çok yazı yazanların başına gelirmiş. Allah korusun. Bu sizin için çok zor bir imtihan olmalı. Peki o günden beri yazılarınızı nasıl kaleme alıyorsunuz? O zamandan beri yazılarımı söyleyerek yazdırıyorum. Mesela Zaman Gazetesi'nde yayınlanan Nurlu Bel'de Medine'den başlıklı yazılarımı ben söyledim Hüseyin Avni Güngören Bey yazdı. Hüseyin Avni Bey? Hüseyin Avni Bey Fetullah Hoca Efendi'nin talebelerindendir. ''Türk çocuklarına imanlı eğitim hizmeti vermek için uzun zamandır Medine-i Münevvere'de bulunuyor. Hac ve umre mevsimlerinde dostlarımızı çağırıp ikramlarda bulunur. Fakiri de davet ederek kardeşlerimize güzel güzel sohbetlere vesile olur. Himmeti gayreti meşgur olsun.'' Ebul Hasan Nedvi'nin revaisi tercüme edilmeden kaldı öyle mi? ''Daha sonra Konyalı bir arkadaş tercüme etmiş.'' İkbal'in mesajı adıyla basılmış. O sene Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Üstad Fakir'e sitem etti. 90. Bölümün Sonu Buç Prodiksyon